1678, numaralı konu, Abdullah bin Abbas'ın duaları, evet, İbni Abbas şöyle dua ederdi, ey Allah'ım, senden gökler ve yerleri aydınlatan yüzünün nuruyla, beni korumanı, himayen ve gölgenin altında yaşatmanı istiyorum.